1976, numaralı konu, Asım bin Sabit bin Ebi aklağın cesedinin korunması, evet, Hazreti Peygamber bir birlik gönderdi, başlarına da Asım bin Sabit bin Ebi Aklah'ı kumandan tayin etti, numaralı konu, diye devam eden Hubey bin Adi hakkındaki uzun bir hadis rivayet edilirken Asım, ben hiçbir müşriğin zimmetine girmem, dedi, Asım daha önceden Allah'a ahd etmişti ki, hiçbir müşrik onun bedenine dokunmasın ve o hiçbir müşrike dokunmasın, böylece Kureyşliler onun cesedini